tereddüt etmesin, ben aiktihat edebilirim, fakat korkuyorum, demesin, haram ve helal açıktır, ancak bu ikisi arasında bazı şeyler vardır ki, bunlar ancak ilk anlaşılır, fakat, şüpheli görüneni bırakıp şüpheli görünmeyeni almak gerekir.